صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرّة أعيننا محمد ربّ شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادث رب زدني علما وفهما الحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتكوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا شِيكُو أُمَمُ أَنْتَ دَاعِي عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ كَائِلٌ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَوَسَاءِ السَّيْلِ وَلَا يَنزَعُ عَنَّا اللَّهُ مِنْ صُدُورِ أَدْوَائِكُمْ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَا يَكْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ Kîle ve mel vehnu Kâle hübbüddünyâ ve kerahetul mavut Sadaka Resulullah fîmâ kâle evke mâ kâlel sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Pek kıymetli cemaati müslimîn, ihvani din Toplumda ortaya çıkmasından korkulan En büyük en sıkıntılı konulardan birisi de fitnedir, kargaşadır, ortamın bozulmasıdır. O kadar büyük bir beladır ki Müslümanlar, Fitne ortaya çıkınca, bir toplumda fitne baş gösterince, Artık o toplumun bütün fertleri ondan etkilenir. İyisi de kötüsü de ondan etkilenir o işe karışanı da karışmayanı da mutlaka ondan etkilenir. Kargaşa olur, terör olur, kan dökülür, namuslar payimal olur, sıkıntı içinde bir hayat olur. Onun için el fitnetü min minel katl diye tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Fitne savaştan daha şiddetli bir beladır. Savaşta insanlar bir amaç uğruna savaşırlar. Amaçları uğruna savaşan insanlar ya ölürler veya da savaşı kazanırlar amaçlarına ulaşmış olurlar. Ama fitne öyle değil. Fitne hangi amaç için yapıldığı belli olmayan şeydir. Fitne başı boşluktur Müslümanlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneden bizi sakındırmış. Fitne zamanında nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bize tavsiyeleriyle bildirmiştir müminler. Evet fitne öyle büyük bir beladır ki dedik Toplumda hangi toplumda çıkmışsa O toplumdaki bütün insanlara mutlaka etkisi olur Zararı dokunur Elfal suresinde geçen ayeti kerime şöyle Elfal suresinin 25. ayeti Esnaidu billahi bismillah Vetteku fitneten Ey Müslümanlar Fitneden kaçının Uzak durun bu fitne öyle bir beladır ki لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ zalemu minkum خَاسَّ Ondan yalnızca zalim olanlar zarar görmez. Ya bütün bir toplum zarar görür ondan. Onun için bu fitneden uzak durmaya çalışın. Fitneyi uyandıracak, fitneyi ayağa kaldıracak, belayı körükleyecek olan her türlü hareketten uzak durun. O belaya, o kargaşaya zemin hazırlayacak her türlü hareketten, tavırdan, söylemden, duruştan uzak olun. Çünkü fitne geldiği zaman, efendim ben ona karışmıyorum ki, fitneyle benim işim olmaz ki ben o işe karışmıyorum. Ben uzakta duruyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz sizi o fitneden, o kargaşadan kurtarmaz. Bela gelince, musibet gelince toplu olarak gelir. İyisi de kötüsü de o bela ve musibetin içinde durumuna göre, Allah'ın takdirine göre etkilenir, ceza görür. Ha Peki nasıl olacak? İyi insan, güzel insan fitneden nasıl etkilenir? Beladan, musibetten nasıl etkilenir? Bu adaletle çelişmez mi? Fitne ve bela yüksek tepeden yuvarlanan taşa benzer. Önünde ne varsa katar götürür, altında ezer geçer. Ama ameli salih işleyen insanlar, Allah'a kulluk vazifelerini yapmaya çalışan, yanlıştan hatadan uzak durmaya gayret eden insanlar da o fitnenin içinde, o musibetin içinde... Heder olabilirler, zayi olabilirler, ahirette Allah-u ayrıyeten onun mükafatını verir. Dünyada canlarına mal olabilir, mallarına mal olabilir, servetlerine mal olabilir ama ahirette onun mükafatını görürler. Fitneciler böyle mi? Hayır. Fitneyi, kargaşayı, terörü, eşkıyalığı ortaya koyan, çıkartan, toplum içerisinde yayan... İnsanları huzursuz eden insanlar ise bu dünyada o yaptıkları işin altında ezilecekleri gibi ahirette de Allah'ın azabına düçar olacaklardır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor Müslümanlar aman aman fitneyi uyandırmayın uzak durun fitneden. Bir hadisi şerifte buyruluyor ki Bağırubil a'mal fitanen keqta'il leylil muzlime karanlık gecelerin parçaları gibi olan kap karanlık parçalar halinde insanların üzerine kara bulutlar gibi çöken fitnelerden önce hayırlı ameller işlemeye gayret edin. Öyle bir zaman gelecek ki artık dini vecibelerinizi, görevlerinizi rahat bir şekilde yapamayacaksınız. O zaman gelmeden önce şimdiden gayret edin. Hayırlı ameller işleyin. Kapkaranlık geceler gibi üzerinize kara bulutlar çökecek. Fitneler ardı ardına sizi rahatsız edecek diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir zaman ki bu, bu zaman. Yusbihur racülü <gülüyor> mu'minen ve yumsi kafira. Bir insan sabahleyin mümin olarak sabahlayacak. Akşama kafir olarak akşama girecek. Sabahtan akşama değişecek yani insanın durumu değişecek. Sabah mümin, Müslüman. Ama o fitne dalgası öyle bir etkileyecek ki o insanı, akşama bir de bakmışsın, inkarcı bir insan olacak Allah muhafaza. Ve yumsî müminen ve yusbihu kafira. Akşama mümin olarak akşamlayan insan, sabahleyin bir bakacaksınız ki yüzde yüz değişmiş ve akşamleyin iman ettiklerini, savunduklarını sabahleyin inkar ediyor, kafir olmuş. Allah muhafaza. Böyle fitne zamanları olacak önünüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine öyle bir zaman ki o zaman, يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ dunya Mümin olan o insan dünyanın çok basit bir menfaati karşısında dinini satacak, dininden vazgeçecek. Evet evet çok basit bir meblağ, çok basit bir şöhret, çok basit bir servet karşısında dinini bırakacak terk edecek dininin emirlerine sırt çevirebilecek öyle bir zaman gelecek. Böyle korkunç bir zaman var önünüzde diyor ey insanlar. Başka bir hadisi şerifte gördüm. Bir insan çıkacak diyecek gidiyor. Var mı bir avuç dünyalık için dinini satan var mı? Kimdir bu? Bir avuç dünyalık için dinini satan insan kimdir çıksın ortaya diyecek diyor. Ve hadis-i şerifin devamında diyor ki hakikaten de öyle insanlar olduğu için bu teklifi yapacak o insan. Öyle bir zaman ki ufacık bir menfaat için dininden vazgeçebilen, emri, dininin emrinden vazgeçebilen Allah'ın haramına helal diyebilecek kapasitede, Allah'ın helalına haramdır diyebilecek kapasitede bu zamana bu düzene uymaz diyebilecek kapasitede karakter bozuğu insanlar olacak. O fitne zamanında. Ahir zaman böyle bir zaman olacak. Öyle bir devirden geçiyoruz Müslümanlar. Öyle bir devirden geçiyoruz. Yine o fitne zamanını bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Bir hadis-i şerifinde ve buyuruyor ki يُوشِكُ الْعُمَمُ çok az kaldı, çok az kaldı diyor. Kavimler, toplumlar, enteda aleykum, sizin üzerinize çullanacağı zamana çok az kaldı. Kemaateda al-ekeletu al ilakas atiha. Tıpkı sofraya çağıran yiyiciler gibi, birbirlerini çağıracaklar ve Müslüman toplumun üzerine çullanacaklar. Bir birliktelik sağlayacaklar, birleşik kuvvet olacaklar ve müminleri, Müslümanları yok etmek için, onları helak etmek için, onların elindeki maddi manevi güzellikleri onlardan söküp almak için toplumlar birbirlerini davet edecekler, çağıracaklar ve bir kuvvet birliği ortaya koyacaklar. Kuvvet birliği, çok az bir zaman sonra. Soruyor sahabiler, diyorlar ki Ya Resulallah min kılleti nehni yevmi it. Peki bu mümin düşmanı Müslüman düşmanı hatta insan düşmanı olan bu insanlar, bu kan emiciler bizim azlığımızdan faydalanarak, yararlanarak mı bu şeye Ha bu Müslümanlar az insanlar bir avuç insanlar Vuralım şunların başına, alalım şunların elindeki hakları, alalım şunların toprağını, alalım şunların petrolünü, her türlü toprak altı ve toprak üstü zenginliklerini derken, acaba bizim azlığımızdan dolayı mı böyle bir gayrete gelecekler? Öyle ya, ufak bir toplum olur, azınlık olur, ha, istediğin gibi ona zulmedersin. Eğer zalimliğe sen, niyet etmişsen, kalkışmışsan, zalimsen ona zulmedebilirsin. Ama toplum, kalabalık toplum olduğu zaman ha, korkarsın. Yapmak istersin, fikrin o yöndedir ama karşında kalabalık bir toplum var. Bu sefer alttan alta yaparsın bu işi. Onun için Peygamber Efendimiz'e soruluyor, ''Ya Resulallah o gün biz az mı olacağız?'' Müslümanlar az mı olacaklar? Nufus olarak, toplum olarak. Peygamber Efendimiz cevap veriyor. La, hayır. Bel entum yawme izin kesir. Tam tersine siz o gün çoğunlukta olacaksınız. Çoğunlukta olacaksınız siz. Sayıca çoğunlukta olacaksınız. Velakinnekum gusaun kavsa'is Fakat sizin hiçbir tutunacak dalınız yok. İnsanların karşısında hiçbir ağırlığınız yok. Aynen suyun önüne aldığı akıp giden çerçöp gibi olacaksınız. Su bir yerden akarken önünde ne varsa ufak tefek çerçöp hepsini tozunu, suyunu, buyunu toplar, alır önüne gider değil mi? Ha sizler de çok olacaksınız ama gücünüz olmayacak ki Kökü olmayan ağaca benzeyeceksiniz. Kök yok ya. Ufak bir rüzgar esintisinde yere upuzun uzanacak durumda olacak ağaçlar gibi. Veyahut da hiçbir değeriniz, hiçbir kuvvetiniz olmayan çerçöp gibi olacaksınız diyor Peygamber Efendimiz. Çok olmuşsunuz. Ne faydası var size yani? Haa. وَلَيَنْزِ Allahu, min مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْبَهَابَةَ مِنْكُمْ Neden şu, o insanların Müslüman toplumlarını çepeçevire kuşatması ve onların ellerinden her türlü zenginliklerini almasının nedeni şu, Allahu u Azimuşşan düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan korkularını alacak. Düşman sizden korkmayacak ki artık düşman Müslümanlardan korkmayacak artık Allah Allah kıymetli Müslümanlar Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'ın indirdiğine sımsıkı sarıldığı dönemlere bir bakın öyle büyük mücadeleler verilmiş ki bu yeryüzü toprakları üzerinde bu mücadelelere giriştiğinde de Müslümanlar çoğunlukla, çoğu seferinde düşmanları karşısında sayıca azınlık olarak girmişler bu mücadeleye. Bedir Savaşı böyle olmuş, Uhud Savaşı böyle olmuş, Muhte Destanı böyle yazılmış, Haçlı Seferlerinde böyle olmuş, Kurtuluş Savaşı böyle olmuş, böyle verilmiş yani. Müslümanlar genelde sayı olarak az silah ve tesisat olarak zayıf olmalarına rağmen düşmanlara Allah'ın izniyle galip gelmişler. Neden bu? Neden? Çünkü Müslüman şu düşünceyle ve şu inançla gidiyor savaşa. Ben diyor Allah adına savaşıyorum. Eğer burada öldürülürsem şehit olacağım ki herkesin eline geçecek bir mertebe değildir. Şehitlik mertebesi. Eğer öldürülmez de sağ olarak dönersem Allahu u dini için savaştığımdan dolayı Allah katında değerim yüksek olacaktır. Bu düşünceyle gidiyor. İnsanlar ölümden kaçarken Müslümanlar, inançlı insanlar ölüme koşuyorlar. Ölüme koşuyorlar. Korku yok ölümden, korku yok düşmandan, korku yok düşmanın topundan. Tüfeğinden, tankından korku yok. Ama öyle bir zaman geldi ki Allah-u şan, o bizim kalbimizdeki düşmana karşı olan cesareti aldı. Düşmanın kalbindeki de bize karşı olan korkusunu aldı. Şimdi düşman bizi hiç kayla almıyor. Hiç takmıyor, kayla almıyor. Sen istediğin kadar bağır, çağır. Televizyonlara demeçler var, yayınlar yap hiç önemli değil. Düşman bildiğini yapıyor, görüyorsunuz. Müslümanların kafasına vura vura onların toprağını da işgal ediyor. Onların elindeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerine de el koyuyor maalesef. İşte en yakın bir tarihte Irak'ta olan olaylar gözümüzün önünde. Hepimiz televizyonlardan canlı yayında seyrettik Savaşı Müslüman şer güçler toplandılar bir araya geldiler neden Müslümanların kafasını ezeceğiz Müslümanları yok edeceğiz ve onların elindeki yeraltı ve yeryüzü zenginliklerini elimize geçireceğiz diye Müslümanlar az mıydı sayıca 6 milyarlık insanlık aleminin 1.5 milyarını Müslüman alemi teşkil ediyor 4'te bir. çok Az da değil. Ama bizim durumumuz aynen suyun önündeki çerçöp gibi. Kökü tamamen çürümüş ağaca benziyor. Hiçbir hükmümüz yok düşmanın karşısında. Bundan daha acısını söyleyeyim mi diyor Peygamber Efendimiz. Ve le yakzifenne fî vehne. Ve Allahu azîmuşşan sizin kalbinize... Vehin diğer bir hastalık koyacak diyor. Vehin hastalığı. Soruyorlar vemel vehnu. Vehin nedir? O hastalık nedir ya Resulallah? Buyuruyor ki hubbu dünya ve terahatul mevt. Bir dünyayı seveceksiniz siz. Dünyalığı seveceksiniz. Dünyaya değer vereceksiniz. Dünyalık yüzünden dininizi terk edebilecek kapasitede insanlar olacaksınız. Zaman gelecek böyle olacak. Evvela menfaatim diyeceksin, evvela çıkarım diyeceksin. Menfaatim varsa varım, yoksa yokum arkadaş bu işte diyeceksin. Allah, Resulullah, Allah'ın emri, senin dini esasların, hiçbirisi artık senin gözünde dünyadan daha kıymetli olmayacak. Bu birincisi. İkincisi ise, ve kerahetül İkinci hastalık ise ölümden korku başlayacak sizde. Ölümden korkacaksınız. Ben niye gideyim, ben niye öleyim? Hangi dava için çarpışıyoruz? Tartışmaları başlayacak. Allah ve Resulü bir şeyi emrettiği zaman, hiç düşünmeden o emri yerine getirmek için malınızı da ortaya koyun, canınızı da ortaya koyun denilen diyen bir imanın, bir İslam'ın mensupları olarak sizler artık başlayacaksınız. Niye ben ölüyormuşum? Niçin acaba? Başka türlü olsa olmaz mı diye bir takım yollara sapmaya başlayacaksınız. Evet cemaat-i müslüman. Fitne böyle bir beladır. Fitne o kadar büyük bir beladır ki insanı etkiler dedik. Bütün toplumu etkiler. Peki nedir fitnenin vasıfları? Bir, fitne geldiği zaman yavaş yavaş gelir Müslümanlar tarihten itibaren böyle yığılarak üst üste koyularak büyüyen ve bizim zamanımıza kadar gelen bir fitne var Peygamber Efendimiz zamanından hemen sonra Hazreti Osman Radıyallahu Anh'ın şehadetiyle Hazreti Ali Radıyallahu Anh'ın şehadetiyle başlayıp devam eden ve ondan sonra Toplumlarda büyüyerek zamanımıza kadar gelen bir fitneyin altında eziliyoruz şu anda. Yavaş yavaş gelir. Fitne öyle bir şeydir ki Müslümanlar. Bir kere çıktı mı fitne bir yerden patlak verdi mi artık onun sonu gelmez. Artık o kıyametle sonuçlanan bir beladır, bir kargaşadır. Fitneye giren insan çıkamaz. Onun için uzak durmak tavsiye ediliyor. Fitne fikri gruplaşmalardır. Fikri bir takım gruplaşmalarla gayesi iman olmayan, İslam olmayan, Allah olmayan, ga gayesi maddi manevi iyiliklerin yayılması, yaygınlaştırılması olmayan ya menfaat Icabı, menfaatlerin arkasına sığınarak bir takım gruplaşmalarla meydana gelen şeydir fitne. Fitne zamanında yalan artar Müslümanlar. Öyle bir artar, öyle bir artar ki artık yalancı olmayan insan, yalan söylemeyen insan parmakla gösterilecek zaman gelir. Bir adamdan bahsedilir. Ya şu adam denir, hiç yalan söylemez. Çok dürüsttür, çok sağlamdır denilir. Ama bunların sayısı da birkaç taneyi geçmez. Öyle bir zamandayız şimdi. Fitne zamanında gerçekler istismar edilir Müslümanlar. Din istismar edilir. İnsanın inançları, insanların değerleri istismar edilerek insanlardan bir takım menfaatler kopartılır, alınır. Kendilerle taraftar toplamaya çalışılır bu şekilde. Herkes kendi görüşünü beğenir. Çok başlılık başlar yani. Kargaşa olacak ya. Herkes ben iyiyim, ben güzelim, ben en doğruyum. Herkes gelsin benim söylediğime uysun der. Fitne zamanı böyle bir zamandır. Benim dışımdakiler hepsi dalalettedir, sapıklıktadır, yanlıştır der. O öyle der, öbür toplum öyle der, öbür toplum öyle der. Dolayısıyla kargaşa ve anarşi bastır Müslümanlar. Müminler arasında bu kargaşa var. Bu tutarsızlık Müslümanlar arasında var şu anda. Müslümanlar birbirlerini beğenmiyorlar, gruplaşmışlar, birbirlerinden ayrılmışlar. Aynı kubbenin altında, aynı Allah'a ele dua eden, aynı yöne, aynı kıbleye yönelen Müslümanların dahi kalplerinde bir vahdet yok, bir birlik yok. Ayrı ayrı. Herkes bir tarafa çekiyor. Fitne zamanında cehalet artar Müslümanlar. Cahillik had ulaşır. Fakat insanların ihtiyaçları olan bir takım bilgiler vardır. Bu sefer insanlar bu ihtiyacından dolayı cahil insanlara akıl danışmaya başlarlar. O da bilmiyor senin gibi. Dinden haberi yok, imandan haberi yok, Kur'an'dan haberi yok, hadisten haberi yok. Fakat çıkar karşına senin çatır çatır sana İslam'ı anlatır. İslam budur der. İslam'ı öğretmeye çalışır. Hadis-i Şerif'te de geçiyor ya hani. Cahilleri insanlar başlarına alim olarak koyarlar ve onlara soru sorarlar. O insanlar da o sorulara cevap verirler. Kendileri sapıtmış, yoldan çıkmışlar karşı tarafta kendisine inanan kendisini dinleyen aa hoca efendi ne kadar güzel konuşuyor ağzından da bal akıyor şeker akıyor çok medeni çok çağdaş hoca efendim dedikleri hocalar da toplumları sapıtır böyle bir zaman olur fitne zamanında şaşkınlık başlar İnsanlar ne yapacağını şaşırırlar cemaatimiz dinle yönetim birbirinden ayrılır Dinle yönetim artık birbirinden ayrılır. Din başka söyler, insanların yönetildiği merciler, makamlar başka söyler. Ha, Resulullah bu durumda kaldığınız zaman diyor, siz sakın ha Kur'an'dan ayrılmayın. Siz dinin söylediğinden sakın ha ayrılmayın. Eğer ayrılırsanız zaten sonunuz gelmiş demektir. Kur'an'da birleşmek lazım. Din lafta kalır Müslümanlar. Artık lafta söylenen bir söz olur. Yani namaz kılmaz insan, oruç tutmaz, zekattan alakası yoktur, caminin önünden geçmez. Kur'an'ı bir gün açıp okumamıştır ama dinden, imandan, Müslümanlıktan bahsedildiği zaman en önde gider. ''Benim kalbim temiz, sen benim kalbime bak'' der. ''Benim dedem hacıydı, anneannem hocaydı'' der. Lafta kalır yani Müslümanlık, ondan ileri gitmez. Dinin tatbikatı zorlaşır fitne zamanında. Tatbikat zorlaşır artık. Rahat bir yerde toplanıp Müslümanlar bilgi alışverişinde bulunamazlar. Bir yerde toplanıp Allahu Azim şu anı zikredemezler rahat bir şekilde. Allah'ı tesbih edemezler. İslam'ın emri budur, Kur'an'ın emri budur diyemezler açıktan derlerse suçlu sayılırlar. Öyle bir zaman gelir. İrtidat artar Müslümanlar. Ne demek irtidat? Yani dinden çıkma işi fazlalaşır. Biraz önce okuduk hadisi şerifi. Sabah Müslüman, akşam kafir. Akşam Müslüman, sabah kafir olabilir insan. Böyle dine girer girer çıkar, girer girer çıkar. Cahillikten kaynaklanır. Bu fitne fesat zamanında zenginlik artar. Zenginlik de insanları birbirinden ayıran çok önemli bir etkendir. Yine fitne zamanında cimrilik artar. Evet insanlar zenginleşmiş, toplum zenginleşmiştir ama fakiri de tam fakirdir. Bir tarafta zengin insanlar kendi köşklerinde, villalarında, saraylarında sefahat içinde hayattan idame ettirirken hemen yanı başlarındaki komşuları da sefalet içinde ölüme terk edilir. Cimrilik artar. Asiller öldürülür, artık meydan adilere kalır. Fitnede gençler rol oynar, gençler ortaya çıkarlar, gençler artık bilginçlik taslamaya başlarlar ve insanları yanlış yerlere yönlendirirler. Cinayetler artar Müslümanlar fitne zamanında. İnsanlar sinek öldürür gibi, tavuk keser gibi insan öldürürler, insan katlederler. Cinayetler artar. Gözünün üzerinde kaşın var deyince çeker vurur öldürür. Böyle bir zaman gelir. Emniyet kalmaz, güven kalmaz. İşte çelik kasalar, işte çelik kapılar, işte araba alarmları, kapa alarmları. Ölümler artık aranır hale gelir. Ölüm ananır. Yani bıkar insan hayattan. Yahu ölsem de kurtulsam der. Öyle bir zaman gelir fitne zamanında. Ganimet malı yani devlet malı artık helal kabul edilir. Devletin malı deniz, yemeyen keriz denilir. Denildiği gibi. Fitnenin girmediği ev kalmaz Müslümanlar. Böyle bir fitne zamanı. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bunların çoğu şu anda toplumda yaşanıyor değil mi? Toplumda görülüyor. Ta... Tarih 1200-1300 sene evvelinden Peygamber Efendimizin dar-ı bekaya irtihallerinden Hemen sonrasından itibaren bu fitneler Büyüyerek katlanarak günümüze kadar gelmiştir Ve bu fitne kesinlikle bitmeyecek kesilmeyecektir Kıyamete kadar da devam edecektir Büyüyerek devam edecektir Ne yapmamız lazım o zaman? Ne yapmamız lazım? Çok kısa bir şekilde Allah ve Resulünün emirlerine tabi olmamız lazım. Kurtuluş buradadır. Fitneden, fesattan kurtulmak istiyorsak Allah'a teslim olacak, Resulullah'a tabi olacağız. Kur'an'a tabi olacağız ve hayatımızı ona göre düzenlemeye gayret edeceğiz. Rabbim her türlü fitneden ve fesattan biz Müslümanları ve bütün İslam alemini muhafaza eylesin. Bu tür fitnelere ve fesatlıklara karışmaktan bizleri uzak eylesin. Evlatlarımızı bu fitnelerden ve fesatlardan bunların şellerinden emin ve muhafaza eylesin şu toplumda güzel bir şekilde Allah'ın emri nedir Resulullah'ın tavsiyesi yolu nedir onu bilip onu araştırarak onu yaşamayı cümlemize nasip eylesin buraya geldik imanlı bir şekilde ömrümüzün sonuna kadar bu imalla hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin Son nefeste de imanı kamille birlikte Allah'a kavuşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bizden dua isteyen, bugün askere giden bir kardeşimiz var. Rabbim yolunu açık eylesin, vazifesini ve görevini kolay eylesin. Bütün asker kardeşlerimin ve vefakar askeriyenin de işlerini kolay eylesin inşallah. Düşman tasallutundan hepimizi, bütün Müslüman memleketlerini muhafaza eylesin. El Fatiha.